Herkese merhaba, Hemzeminde Damla Özler'le birliktesiniz. RUF bu hafta izinde ama Yaşama Dair Vakıftan Mehmet Ali Çalışkan bugün konuğumuz olarak bizlerle beraber. Hoş geldik. Merhaba, geldin. hoş bulduk. Bugünkü başlığımız Hemzeminde... ''Bir iyilik var, biliyoruz, anlatamıyoruz.'' Ya da bir başka deyişle... ...bağış kampanyalarının söylemi üzerine konuşuyor olacağız. Mehmet Ali genelde bağış kampanyalarının... ...iletişim kampanyalarına baktık, baktığımız zaman... ...gördüğümüz iki vehçe var. Bunlardan bir tanesi daha böyle bir müstemleke valisi tadında... Ee, ...işte medeniyet götürdük, temizlik öğrettik... Ee, ...ya da medeniyet öğrettik, bilgi öğrettik diyen... ...kendini bir üst dile konumlayan ve... E, ...yararlanıcıyı bir alt dile konumlayan bir bakış var.'' Ya da bir sadaka diline doğru kayış var. Özellikle bağış kampanyası dediğimiz zaman bu iki problemle çok sık karşılaşıyoruz. Temel olarak bir bağış kampanyası nedir, nasıl başlar? Bu sorunlarla neden karşılaşıyoruz? E, bu sorunlarla belki biraz Türkiye bağlamında e, ben belki birkaç şey söyleyebilirim. E, bir tanesi şöyle, şöyle bir şeyden söz edebiliriz. Yani Türkiye'de bağışçılığın iki tane boyutundan söz edebiliriz. Birçok geleneksel anlamda bir bağışçılık anlayışı var Türkiye'de. Bir de daha yeni yerleşmekte, oluşmakta, gelişmekte olan bir tür yurttaş eksenli sivil toplum kuruluşlarının hareketlerinin de biraz harekete geçirdiği bir bağışçılık anlayışı var. Bu ikisini belki biraz karşılaştırmak bize bir fikir verebilir. Bu geleneksel anlamdaki bağışçılık dediğimiz şey Türkiye'de çok kuvvetli bir alan. Aslında şöyle Türkiye'nin bağışçılık anlamında... Dünyadaki yerine baktığımızda Türkiye'nin çok gerilerde kaldığını görüyoruz endekslerde. İşte TÜSEV'in de yaptığı bir çalışma daha doğrusu uluslararası bir çalışma yaptığı katkıdan anladığımız kadarıyla işte 64 ülke arasında Türkiye'nin 47. sırada olduğunu görüyoruz. Daha büyük endekslerde işte 145 ülke arasında böyle 120. 130. sıralarda yer aldığını gördüğümüz endekslerde var. Bu şunu söylüyor bize. ...Türkiye'de bağışçılığın aslında çok olmadığını söylüyor. Şimdi bu Para aslında... Para bağışı vesaire dışında çok özür dilerim böldüm ama... ...sizin de yaptığınız bir araştırmada insanların sivil toplum kuruluşlarına ...zaman bağışının yani katılımının da az olduğunu görmüştük diye hatırlıyorum. Evet, tabii. Yani Türkiye'de yurttaşların sivil topluma katılımı... ...sivil toplum kuruluşlarında e, temsil edilmelerinin falan da çok az olduğunu görüyoruz. Aslında bu iki şey birbiriyle tutarlı yani bir uluslararası endekslerde Türkiye'nin yerinin çok geride kalmasıyla Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarına yurttaşların katılımının e, niceliksel olarak sayısal olarak çok e, düşük düzeylerde seyrediyor olması arasında bir paralellik var. Ama şunu söylemek lazım bu e, bir anlamda Türkiye'nin e, olgusal doğrusudur diyemiyoruz çünkü aslında biz kayıtlı bir şeyden söz ediyoruz orada yani kayıtlı katılımdan ve kayıtlı bağışçılıktan söz ediyoruz. Ama Türkiye'de güçlü olan şey geleneksel bağışçılık. Yani aslında bir kriz anında ortaya çıkan depremlerde, afetlerde, savaşlarda vesaire ortaya çıkan anlardaki Türkiye'nin bağışçılık performansına baktığımızda bir güçlü bağışçılık performansı görüyoruz. Ya da işte daha dini referansla yapılan cuma namazlarının sonrasındaki yapılan bağışlara... ...verilen işte fıtrata vesaire zekata filan baktığımız zaman da orada güçlü bir bağışçılık olduğunu görüyoruz. Ya da Kurban Bayramı'nda kurban bağışlama, deri bağışlama vesaire gibi davranışlara baktığımızda da güçlü bir şeyin olduğunu görüyoruz Türkiye'de. Dolayısıyla Türkiye'nin sivil toplum dünyasında aslında bağışçılık çok zayıf değil. Ama bu kayıt altına alınan bağışçılık ve bir tür süreklilik arz eden bir bağışçılık olarak karşımıza çıkmıyor. Bu geleneksel anlamda enformel ve kayıt dışı bir bağışçılığın güçlü olduğunu gösteriyor. Bu aslında geleneksel bağışçılığın şöyle bir alandan beslendiğini, yani enformel alandan ve kayıt dışı alandan beslendiğini ve de şöyle bir çağrıyı içerdiğini gösteriyor bize. Durumu, iktisadi durumu, refah, yani refah düzeyi görece iyi olanların bir kuruluşun çağrısı üzerine, bir tür mağduriyete uğramış olanlara ya da yapısal olarak muhtaç olanlara iyilik yapması üzerine bir bağışçılık anlayışının güçlü olduğunu gösteriyor bize. Bu da az önce senin söylediğin ayrımı ortaya koyuyor. Yani bağış yapanla bağış yapılan arasındaki ilişki aslında birinin ötekine iyilik yaptığı bir ilişki. Yapmak zorunda olmadığı halde yaptığı bir iyiliği bize anlatan bir ilişki. Tabi ilişki böyle bir eşitsizlik üzerine kurulunca büyük bir hızla bazen sadaka söylemine işte bazen bir gönüllülük sorumluluk ve bunun üzerine inşa edilmiş bir itibar söylemine falan da dönüşebiliyor. Az önce e, programa girmeden önce konuşurken enteresan bir örnek daha vermiştim. Biz hep bağışçılık, e, destekçilik vesaire dediğimiz zaman klasik reflekslerimizle de e, alışık olduğumuz kurumların istediği dönemsel bağışları vesaire düşünüyoruz. Ama çok ciddi bir mesela hemşeri dernekleri var. Bunların cenaze kaldırmak, cenazeye evet. götürmek vesaire gibi e, sorumlulukları yaptıkları işler var. Ve burada da ciddi bir bağışçılık damarı var diye konuştuk. Evet. Ve bunu konuşurken de bu söylediğimizde diskur her ne kadar böyle kurulsa da iyilik yapmak üzerine kurulsa da aslında küçük topluluk içerisinde bile bireyin sorumluluğunu yerine getirmesi olduğunu ana eylemde çok evet. yeni tür bağışçılıkla da çok farklı olmadığını fikir teatisi olarak en azından evet. tartışıyorduk e Hatta orada şunu söyleyebiliriz yani Türkiye'de hemşeri dernekleri Türkiye'deki bütün derneklerin arasında en çok sayısı olarak en büyük çoğunluğu oluşturuyorlar Türkiye'nin yaklaşık Dernekleri, ...toplam derneklerinin yüzde yirmisine yakın bir kesimin hemşire dernekleri oluşturuyorlar. Bunu cami yaptırma, yaşatma dernekleri takip ediyor. İşte e, spor kulüpleri vesaire takip ediyor. Ve aslında baktığımız vakit burada hep bir topluluk temelli ya da kimlik temelli olanlar takip ediyor. Bunlar hep topluluk temelli aslında e, sivil toplum kuruluşları. Şimdi hemşire derneklerinin ortaya çıkış hikayelerinde hep şunu görüyoruz. E, o hemşire derneklerini vaka olarak incelediğimizde... Aslında şehre aynı köyden, aynı ilçeden göç etmiş olan bir grup insanın köy şehirde görece yoksul bir hayat sürdükleri zamanlarda şehirde bir yakınlarını kaybettikleri vakit onun cenazesini köye götürmek için ortaya çıkan lojistik ihtiyacı finansal olarak karşılama anında böyle bir örgütlenmenin ortaya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında dernekleri daha başından bir tür bu bağışçılığı ...kendi varoluşuna yapısal olarak entegre etmiş durumdalar. Ama zaten bu dini referansla da olsa, kültürel referansla da olsa, ortak bir geçmişe, ortak bir mekana verilen referansla da olsa... ...hepsinde aslında biz bir bireyin, yurttaşın gönüllülüğünden ve sorumluluğundan çok söz edemiyoruz. Bir tür zorunluluğundan söz ediyoruz. Yani... Mesela bir dini diskurla insanları bağış yapmaya çağırmak aslında bir zorunluluğu yerine getirmelerini talep etmek ya da işte bir hemşeri dayanışması içerisine çağırmak da bir tür zorunluluğu yerine getirmeye çağırmak. Oysa bağışçılık kavramına uluslararası alanda baktığımız vakit hani daha literatürde baktığımız vakit orada. Yurttaşların yurttaş olmaktan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmek üzere bir bağışçılık e, kavramından söz ediyoruz. Nitekim endeksler de araştırmalar da sürekli buna odaklanarak bakıyorlar meseleye. Dolayısıyla da burası bir tür kör alana dönüşüyor. Öyle olunca da Türkiye'de bağışçılık çok zayıf gibi duruyor. Oysa bağışçılığı ikiye ayırırsak geleneksel bağışçılık ve diyelim daha yurttaş odaklı bağışçılık diye ikiye ayırırsak birinci alanın e, kayıtlar anlamında kör karanlık kalmasına karşın çok güçlü olduğunu çünkü insanlarda bir tür zorunluluk duygusunu harekete geçirdiğini, o motivasyonu harekete geçirdiğini görüyoruz. İkinci kısmın yurttaşların girişimleriyle oluşturulmuş daha birey temelli kuruluşlardaysa bunun daha zayıf kaldığını görüyoruz. Şimdi gelişmesi gereken alan, daha doğrusu yavaş yavaş dönüşüm geçirilen alan, e, geleneksel bağışçılıktan yurttaş eksenli bağışçılığa doğru giden... ...aslında bir dilde de e, hayırseverlikten bağışçılığa uzanan yolculuk diyoruz aslında, evet. eğletileme yaparak biraz da bu alan olduğunu görüyoruz. Peki bu alanda neler var? Çeşitlenen bağış mekanizmaları var diye konuşmuştuk ama en temelinde bir yurttaş sorumluluğuyla hareket etmek var galiba. Evet bir sorumluluk olduğu yani şöyle bir sorumluluk şöyle iki boyutta da görebiliriz aslında bir bir yurttaşın kendisinin dışındaki yurttaşlara karşı sorumlu olarak görebiliriz bir de o yurttaşın kendi hayatına hayat tarzına biçimine işte içeriğine arzularına karşı bir sorumluluğu olarak da görebiliriz. Onun için buna aslında daha kent odaklı ve yurttaş türü şeyler sivil toplum girişimleri diye adlandırmamızın biraz sebebi de o aslında yani işte. Yerim kentte kurulmuş bir, e, bir bisiklet inisiyatifi ya da LGBTİ hareketinin ortaya çıkarttığı tecrübeler vesaire gibi şeylere baktığımız vakit buradaki bir yurttaşın o alanda ortaya çıkmış sivil toplum kuruluşunu desteklemesinin ona finansal katkıda bulunmasının ya da ona emeğini ayırmasının zamanını gönüllü olarak ayırmasının ya da ona lojistik katkılarda bulunmasının, bir mekan sağlamasının vesaire gibi katkılarda bulunmasının da aslında bu yeni bağışçılık kavramının altında değerlendirilmesi ne önerebiliriz. Yani bu, bu, bu kavramın içine girdiğini söyleyebiliriz. Öyle olunca da bu alanda bir tür evet değişime, dönüşüme ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Bir hareket olduğunu da söyleyebiliriz. Doğru. Peki bu hareketlenen alana baktığımız zaman özellikle şu anda baktığımız zaman geleceğine ya da geçmişine değil ama şu anda desteğini genelde nereden buluyor? Orada şöyle bir şey yani Türkiye'nin bir e, uluslararası dünya ile olan entegrasyon çabası e, bize şöyle bir tecrübeyi yaşattı son 20-25 yıl içerisinde. İşte Türkiye'ye Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri e, Avrupa Birliği'nden bazı kaynakların Türkiye'ye gelmesini ne yol açtı ve sivil toplum kuruluşları o kaynaklara yöneldiler ya da Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler kalkınma programları gibi uluslararası kuruluşların kaynaklarına yöneldiler. Ve oralardan aslında kendi e, ayakları üzerinde yani oradan kendi varoluşlarını devam ettirmeye çalıştılar. Bir başka kaynak e, dünyada da yaygınlaşan Türkiye'de de onun karşılığı olan şirketlerden kaynak bulmak şeklinde oldu aslında. Dolayısıyla bu daha işte yurttaş eksenli sivil toplum kuruluşlarının esas olarak kaynaklarını yurttaşlardan talep etmediklerine ama uluslararası kuruluşlardan, şirketlerden ve bu tür Kurumsal yapılardan talep ettiklerini görüyoruz. Aslında belki de bu yurttaş bağışçılığının gelişmesinin önündeki temel engellerden bir tanesinin bu olduğunu da söyleyebiliriz. Bu tam da aslında hem zeminin durduğu noktaya çok önemli bir vurgu yapıyor. Çünkü yurttaşlardan, kitleden bağış istemeye başladığınız zaman iletişim yatırımı yapmak zorunda kalacaksınız. Evet. Çünkü toplumla konuşmak zorundasınız ve bu sefer toplumu ikna etmek zorundasınız. Uzman uzman iletişiminden evet. artık uzmanın toplumla iletişim kurduğu ve oradan destek istediği bir iletişime doğru dönüyor olacağız. Evet. Ee, bunun aslında birkaç örneğini görüyoruz. Ee, son zamanlarda da iyi bir örneği de var. Onun üzerine biraz konuşalım diye düşünüyorum. Dar Şafaka çok yeni bir kampanya başlattı biliyorsun. Olmasa da olur kampanyası. Temel olarak alışverişte gördüğümüz insanların bir takım e, alışveriş ettikleri malzemeleri bıraktıklarını ve onun yerine Darüşşafaka'ya bağış yaptıklarını gördüğümüz, bunu teşvik eden bir kampanya söylemiyle karşımıza çıktılar. Bu alışık olduğumuz şeyden de farklı, iletişim dilinden de farklı bir sadaka dili yok, bir yardım dili yok, bir zorunluluk hali yok. Tüketim toplumunun yurttaşına senin başka sorumlulukların da var ve bazı harcamaların zorunlu değil ama eğitim zorunlu. O yüzden sorumluluğunu yerine getir buraya gel diyen e, çok ince bir çizgide yürüyen iyi bir kampanya örneği. E, bu herhalde bir geçişin örneği e, olabilir. Çünkü aslında orada iki tür seslenmeden seslenmenin olduğundan söyleyebiliriz. Bir tanesi e, kampanyanın seslendiği bireyin kendi ihtiyaçlarıyla sahip oldukları arasındaki mesafeyi yeniden düşünmesini isteyen ve oradan bir şey arttırmasını ve arttırdığı kaynağı da başka bir yere aktarmasını isteyen bir tarafı var. Bu seslenmenin birinci boyutu. Yani aslında yurttaşı kendisiyle yüzleştirmeye dönük onun harcamalarını vesairesini kendisiyle yüzleştirmeye dönük bir seslenme var. Bu tarafıyla evet bir tür yeni bir şeyden söz ediyor olabiliriz ama hala geleneksel dilin transferi de daha doğrusu onun etkisini de görüyor, gördüğümüzü söyleyebiliriz. Seslenmenin ikinci boyutu ise şu. Peki olmasa da olur'u kabul etti bir birey ve dedi ki tamam ben bu, bununla yetiniyorum. Bunu almaktan vazgeçiyorum. Peki bunu ne yapacağım? Şimdi onu ne yapacağım sorusuna ise kuruluşlar genellikle şöyle cevap veriyor. Bunu ihtiyaç sahibine ben ulaştıracağım. Şimdi yine ihtiyaç sahibi kuruluyor orada aslında. Dolayısıyla şöyle bir durumdan söz edebiliriz. Bir yandan yeni bir dil arayışı içerisinde olduğumuzu ama bu yeni dili ararken de geleneksel olanın motive etme, motivasyona geçirme dinamiklerini hala koruduğumuzu, onun izlerini hala taşıdığımızı ve kaynağı nereye harcayacağımızı söylerken de hala bir geleneksel eşitsizlik şeyini, çizgisini devam ettirdiğimizi söyleyebiliriz. Ama bu bir evet geçiş. Ve bu geçişten sonra nereye varacağımız ise az önce senin söylediğin bu yeni iletişimde bu seslenmeyi, seslendiğimiz insanın kendisiyle yüzleşmesini nasıl istediğimizi ve o elde ettiğimiz kaynağı nasıl kullanacağımıza dair onunla yaptığımız iletişimde, ...hem de stratejimizi de yeniden düşünmeye ihtiyacımız olduğunu gösteriyoruz. Peki ilk örneğimizi yarım bir adım olarak kabul ettin ama sana bambaşka bir örnek vereceğim... ...ve o örnek gerçekten ters köşe yapılabildiğini, bu bağış kampanyalarının bambaşka bir dille de kurgulanabileceğini gösteren bir örnek. Star Trek'in yeni filminin kampanyası. Star Trek filmi... Film çekimi aşamasından itibaren Beyond Charity diye yani aslında hayırseverliğin ötesinde, öte hayırseverlik adı taşıyan bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında dokuz ayrı sivil toplum kuruluşu için, bunun içinde çocuklarla ilgilenenler de var, toplumsal meselelerle ilgilenenler de var, bağış toplamaya başladılar. Fakat bu bağış dilini şöyle kurguladılar kampanya kapsamında değişik tişörtler yapıldı başka tür malzemeler yapıldı filmle ilgili özel üretim malzemeler çıkarıldı bunları alabiliyorsunuz bunları almanın yanı sıra iki tane de büyük ödül konuldu bir tanesi replikli bir rol. Bir tanesi de e, walking by dediğimiz yürüyüp geçen bir figüran rolü. Bağış yaptığınız zaman bir çekilişe katılıyorsunuz ve o çekilişten Star Trek'in yeni filminde oynama şansı elde etme şansınız doğuyor. Bu durumda bütün şeyi tersine çevirdiler. Aslında bağış yapanları muhtaç olana bir şey vermek değil, bir şey kazanmak için... ...çekileşe katılan insanlar olarak... ...kurguladılar. Bütün düskür da bunun üzerine... ...kurulduğu zaman, haydi gelin... ...zavallı çocuklarımıza bağış yapın... ...demek yerine siz de kazanabilirsiniz. Haydi gelin... ...bu çekileşe katılın ama aynı zamanda da... ...bu yaptığınız eylem iyi bir şeye dönüşsün... ...biz dokuz tane ayrı sivil toplum kuruluşuna... ...bağış verelim sizin adınıza... ...demiş oldular. Hem... ...yangın gibi yayılan bir şey haline geldi. Tüm dünyadan bağış toplayabildiler. Hem de bütün bu süreci o kadar iyi kurguladılar... ...ve planladılar ki film çekimi aşamalarını görürken... ...farklı farklı ürünler tekrar tekrar çıkarılıp... ...farklı farklı bağışlar da toplanabildi. Bu iyi bir örnek sayılabilir. E, sayılabilir. Yani bu geçişin devam ettiğini gösteriyor. Bize belki bir adım daha öteye götürüyor bizi. E, ama hala o eskinin izlerini taşıdığını da söylemek mümkün. Çünkü... ...yurttaştan onun sahip olduğu kaynağın bir kısmını nasıl alacağına ilişkin kısmında bize yeni bir şey söylüyor. Çünkü yurttaşın kendi hayatıyla ilgili bazı arzularına seslendiğini anlıyoruz burada. Biraz Amerikan vari bir durum var. Bunu var. bir loteri haline getirmekte. Evet. evet, doğru. Ama yine elde ettiği kaynağı nereye harcayacağına ilişkin bize söylediği şey de... ...hala kaynağı verenle kaynağı alan arasındaki eşitsizliğin de ima edildiğini görüyoruz orada. Yine. Dolayısıyla bir iyilik duygusu devam ediyor. Yani aslında geçmişten transfer ettiğimiz şey biraz burada belki ortak duygu, o iyilik duygusu. Ee, i̇şte belki de bu kavramları tartışmak lazım. İyilik, gönüllülük, sorumluluk, zorunluluk gibi kavramlar arasındaki geçişlilikleri biraz belki konuşmaya ihtiyaç var. Bunun en ideal durumu nerede ortaya çıkar dersen herhalde orada şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani daha işte diyelim bir... E, ...kadın kuruluşu, bir LGBTİ kuruluşu, bir bisikletli ulaşım kuruluşu vs. Bu tür hani kentte ortaya çıkan bu yeni yurttaş girişimlerinin... ...yurttaşlardan ihtiyaç sahibine iyilik yapmasını değil de... ...kendi kurumsal hayatlarını devam ettirmek için... ...onların parasına, zamanına sahip olduğu lojistik desteğe... ...talip olduklarını ortaya koydukları vakit aslında belki de daha güçlü bir yere geçeceğiz... Bunu daha detaylı konuşalım ama Olsun. konuşmaya devam etmeden önce en azından yaratıcı dokunuşları için Star Trek'e buradan bir selam çakalım. Tamam. Tabii ki ben çok sevdiğim için değil asla. Ee, Star Trek geçmişte de bu türden ilginç kampanyalar. Dizi olduğu zamanlarda bile ilginç kampanyalar yaptı. Ee, James Covenant diye bir YouTuber da buna nazire olarak Star Trek'in bölümlerinden kestiği bir Star Trek Christmas Song hazırlamıştı. Ona bir kulak verelim, Kaptan Picard’a bir merhaba diyelim, ondan sonra dönelim, konuşmaya devam edelim. Peki. Oh, the weather outside is rightful, but the fire is so delightful, and since we've no place to go, make it so, make it so, make it so. Ma'am, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some tea, grey hot. The lights are turned way down low. Make it so. Make it so. Make it so. When we finally kiss. Good night. How oh, I hate going out in the storm. But if you really shut up, Wesley. All the way home, I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying And my dear We're still good-bye man. But as long as you love me So Make it so Make it so Make it so Bağış kampanyalarının hem yapılanmalarında hem planlanmalarında hem de söylemlerinde bir dönüşüm yaşadığımız bir dönemdeyiz ve bu dönemi konuşuyoruz. Mehmet Ali Çalışkan'la birlikte, Damla Özler'le birliktesiniz. Hem zeminde bağışçılık üzerine biraz önce bir şey söylemiştin. İdeal durum ne zaman nasıl ortaya çıkar? Bu yeni dönüşümde ideal durum nasıl ortaya çıkıyor gerçekten? Evet yani şöyle te çok temel farkın şu olduğunu söyleyebiliriz. Yani... E bir mağduriyet içerisinde olan, muhtaç hale düşmüş, bir felakete uğramış, birisi için iyilik yapıyorum duygusu çok geleneksel bir duygu. Günümüz içinse bazı problemler taşıyor. Yani bir insanın iyilik için başka bir şey yapıyor olmasından daha güçlü motivasyonlara ihtiyaç duyduğu zamanlarda yaşıyoruz aslında. Yani mesela bir şey, sivil toplum kuruluşunun bir toplumsal grubun kapasitesini arttırmak için ha harekete geçtiği ya da diyelim kentin e olanaklarını değiştirmek için harekete geçtiği, kente erişim hakkını yaygınlaştırmak için harekete geçtiği, yurttaşların tamamının e bir imkana kavuşması için harekete geçtiği durumlar aslında iyilik yapmanın ötesinde çeşitli toplumsal dönüşümleri gerçekleşiyor gerçekleştirmek üzere harekete geçme durumlarıdır ve bunlar yurttaşların hem kanaatlerini etkilemek isterler hem de siyaset etkilemek isterler. Şimdi bunu yapmak için de çeşitli faaliyetler gösterir sivil toplum kuruluşları. Ee, bu faaliyetleri gösterirken de kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Bir sivil toplum kuruluşu yurttaşlardan sadece bir başkasına iyilik yapması için para istemek ve benzeri e, taleplerde bulunmak yerine Bunlar için yani kendisinin gösterdiği performanslar için hem toplumsal dönüşüm hem siyaset etkilemek üzere gösterdiği performanslar için kaynak istemeye, yurttaşın zamanını istemeye, emeğini istemeye ve onun sahip olduğu lojistik kaynakları diyelim istemeye başladığı vakit aslında biz bağışlılık anlamında yeni bir yere geçiyor olacağız. Onun için dünyada mesela yeni örneklerini görmeye başladığımız bu e, fon e, yaratma, işte fon bulma e, girişimleri var. Yani sivil toplum kuruluşlarının uluslararası kuruluşlardan, şirketlerden vesaireden fon istedikleri dönemin yanına yani bu yaklaşımların yanına yeni bir yaklaşım ekleniyor. Yurttaşlardan kendi projeleri için, kendi girişimleri için, politikalarını güçlendirmek için fon istedikleri bir dönem başlıyor. Bu söylediğinde çok önemli bir nokta daha var aslında. Herhangi bir bağış, sadece bir bağış, geleneksel bağışı istediğiniz zaman e, siz belli bir... Tutarı istiyorsunuz ve ilişki onun verilmesinden sonra genelde bitiyor bir sonraki bağış dönemine evet. kadar. Ancak yeni tür bağışçılıkta sadece bir e, tutar istemiyorsunuz. Aynı zamanda bir angajman istiyorsunuz evet. siz. Angaja olmasını meseleye, zamanını, emeğini ve zihnini ayırmasını ve bunu temsil etmesini de istiyorsun artık. Evet. Dolayısıyla bu sivil toplum kuruluşlarıyla yurttaş arasındaki ilişkinin değiştiğini gösteriyor. Ve bu ilişki yeni bir tür müzakerenin başladığını gösteriyor. Eskiden sivil toplum kuruluşu iyiliğe çağırırdı. Şimdi ise yaptığı şeyin bir parçası olmaya çağırıyor. Yaptığı şeyi birlikte yapmaya çağırıyor. Ya da onun katkısıyla yapmaya çağırıyor. Dolayısıyla burada bir müzakerenin imkanları açığa çıkıyor. O zaman yurttaş da sivil toplum kuruluşunun faaliyetlerini hem kontrol edebiliyor, denetleyebiliyor, hem de ona katkıda bulunabiliyor, dönüştürebiliyor. Dolayısıyla bu dönüşüm ...bir anlamda karşılıklı bir bir etkileşimi de ortaya çıkartıyor. Burada iki tür iletişime de ihtiyacımız oluyor. Bir, hesap verilebilirlik iletişimine evet. ihtiyacımız oluyor. Çok iyi ve sürekli olarak. İkincisi de angajmanı sürdürülebilir ve sürekli kılabilmek için... ...sürekli yapılmış, iyi planlanmış, stratejisi iyi kurulmuş... ...bir iletişim stratejisine, kampanyasına ihtiyaç duyuluyor. Çünkü angajmanı doğru iletişim kurmadan sağlamanız mümkün değil. Evet, iletişim dolayısıyla burada çok stratejik bir hale de geliyor... Bizim sivil toplum kuruluşlarının itibar üzerine yaptığımız araştırmada da çok önümüze çıkan bir önemli bir sonuç vardı. Türkiye toplumu sivil toplum kuruluşlarını yeterince demokratik ve şeffaf bulmuyordu. Dolayısıyla onlardan bir beklentisi olduğunu anlıyoruz. Bir Benimle kere konuş. demokratik bulmamasının temel nedenlerinden biri kendisinin oraya katıldığını hissetmemesi. Ya da o fikrin oluşum sürecinde kendi fikirlerinin yansıdığını düşünmüyor olması. E, şeffaf bulmaması da yaptıklarının sonuçlarından anlamıyor ve bir, ya da bununla ilgili bir enformasyon alamıyor, bilgilendirilmiyor olduğuna dair e, kanaat. Dolayısıyla kaynakları nasıl kullandığını bilmediğiyle ilgili bir durumu aslında bize ifade ediyordu. Dolayısıyla yurttaşlar aslında Türkiye'de bugün sivil toplum kuruluşlarından iletişim talep ediyorlar. Yani hem politikanı oluştururken bana gel diyor, hem de bu politikanı hayata geçirdikten sonra bana anlat bunu diyor e, toplum, sivil toplum kuruluşlarına. Dolayısıyla Yeni bir iletişim talebi var ama bu iletişimin esas ruhunu da bir tür müzakere oluşturuyor. Kısacası aslında söyleyeceğimiz şey hayat dönüşüyor, sivil toplum kuruluşları ve bağışçılık da dönüşüyor ve yeni tür bağışçılıkta, yeni dünyada iletişime çok daha fazla ihtiyacımız olacak. Bunu iyi planlamamız gerekecek. Hem zeminde Damla Özler ve Mehmet Ali Çalışkan birlikteydiniz. Bu haftalık bu kadar haftaya görüşmek üzere hoşçakalın derken son bir şarkıyla veda ediyor olacağız. Wet Wet Wet'den yine iyi bir Bağış kampanyası şarkısı With a little help from my friends dinliyor olacağız. Hoşçakalın. Hoşça kalın I'm